Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüly'siniz Modern Sabahlar'dan hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Hipsterlar arasında muhammazakar bir Türk genci olarak günaydın diyorum sizlere. Fahir Öünç ve Oktay Demirci hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk günaydın hoş sen bulduk, de öğreneceksin. Hoş bulduk, good morning. Ben bu mağmazakar yapıldığında kolay kolay canım. kopamayacağım yani. Tabii ki nasıl yiyip sırlık gerekli mağmazakarlık da gerekli. Bir denge oluşturacağım tabii, programda. Tabii ki o dengeyi muhakkak programda değil hayatımızda yahu... Kar ne zaman yağdı? Ka ben sabah gördüm. Gece biraz erken uyumlu. Pek <gülüyor> <gülüyor> çok, pek çok, Ankara'daki pek çok insandı zaten sabah gördü. Öyle mi? Gece tabii. sinsi sinsi mi yağdı? Sinsi sinsi. Geç ben çok geldim Çok da dedi. sinsi yağmış ya. Tabii tabii çok sinsi yağ. yağmış. Harca yağmış? bitmiş yani. Anlayana diye yağmış. Yağmış bitmiş yapma Uktay'cim çünkü bugün bu kadar hatta şöyle söyleyeyim yarına kadar kar yağışı var. Daha mı çok var? Var var. Gündüz yağacak mı? Seni tiskindirecek kadar kar yağacak Ege. Ya, merak etme. Vallahi, İçin rahat olsun o konuda. Tiskinmeden bir şey olmaz da ben kar almamış adam olarak bugünlerde sıkıntı hmm. şeker miyim? bana çekmem ha, gibi, gibi geliyor. bence de yani sonuçta Oktay var. Hadi Oktay olmasa ben buyurun. Bir şekilde alınıyorsun. Adamı evinden alır evine bırakırız. <gülüyor> Tehdit evinden, gibi oldu ama bu şey anlamında. Gerekirse fayir alamazsa aldırır. anlamında. Evet. Evinden aldırır. Bana bana aldırır. Oktay aldırır veya... <gülüyor> gidi gidi. Yani Oktay ya, var ya, ya. az diyesin ha. Hakikaten ya ya. adam... Ha bire pas açıyor. Aldırır deyince benim 28 Şubat'ta tatbikat sahnesindeki evet. yani, ee, şansı showun biletleri maybiletten alınabiliyor ya. Ona pas atıyor. Aa, ben ya. illa duyurumu yapacağım. Bir yani. de şeyden yani ben seni alsam şeyden gelirim. Turan Güneş'ten geliriz. Turan Güneş'ten Oyun mi? Şey. <gülüyor> o ışıkların oradan. <gülüyor> bak, şey bak pas atıyor orada. Ne pası Çünkü ya? Hayalet dayının orada <gülüyor> şey oynuyor ya. <gülüyor> nasıl yakalıyor? Baslarımı nasıl yakalıyor bak. Ben şey o bire, kendini şeyleri reklamını yapılan adam durumuna düşüyorum bu paslar havada kalmasın. Hayır diye. oradan geliriz çünkü oradan 28 kilometre. 28 kilometre mi? 28, 28, 28 Şubat'taki <gülüyor> tatbikat. Allah Allah, Allah Allah. Ama sende var ya yemin Vallahi. ediyorum şey cihazı gibisin. Usta gibisi. radyocu ya. <gülüyor> Usta radyocu bir taraftan. O neydi çalışmayla ilgili abi çalışmayla ilgili. Bu amatör var. radyocu nasıl gösterir kendini? Sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı diye bir şey olsa amatör radyocu. Ama F böyle fiştek, manyel efendim Pas. Şu anda var ya bütün işte, e, parçalar bir araya geldi inanılmaz bir şey. Dün biliyorsunuz yeni bir parti kuruldu. Nerede kurulmuş ne zaman? Dün de mi kuruldu? Fantastiko ile yönetilen ülkemizde. As Parti. As, as Parti. As Subaylar. Pilav, pilav üstü As Parti mi? Yok ya. As dediğin Seyle mi Zeyle mi? Seyle As Subay'daki ve zaten As Subayların kurduğu. Ha öyle mi? As değil As mı? As. Ben As diye okudum vallahi bilmiyorum yanlış olmasın. Yani şey diyorlar ee, işte. Aleyküm Selam Partisi gibi mi? Yok canım hani ülkemizde zaten bayağı alsubay var Kısaltımızda ee, e, Çatısı altında toplayalım Fantastik ülkemizde güzel bir şey oldu Ben de diyorum ki tam yeri geldi Oktay'da eski radyocu zaten ülkenin yarısı eski radyocu e, Oktay'ı siyasete sokmaya çalışıyoruz Er parti mi kuralım Fahir? Er parti <gülüyor> Eski radyocu partisi <gülüyor> Abi olabilir şimdi ben öyle istiyorum bir taraftan. Aslında var ya çok gün çok olur As ya. Aslında niye kurulmuyor falan diye düşünüyorum. Çocuklar siz bilmezsiniz tabii şimdi askerlikte çok farklı rütbeler biliyorsunuz yani. E, şimdi, niye bilmeyelim ya biz de yaptık. <gülüyor> Sen yedek, yedek teğmen neydin? Yedek teğmen <gülüyor> mi? Bunu zaten ilk başta bunu... <gülüyor> yedeklik öyle. yok muydu? Ne sen beni en, en iyi anlayan adamdın yıllardır ya. Evet. Nasıl Anadolu Lisesi'ne ben yedek liste sen yediysam sen de bir yedek bir şey değil miydin? Yedek subay demek Yedek subay ben. aynı işte. Hayır yedek subay değil Olur evet. mu sen kazanmadan önce Ege sen e, Anadolu Lisesi'ni kazanmadan önce yedek listedeydin. Fahir e, giriş yaptıktan sonra bütün askerliği boyunca yedekli. As Ama yedekliğin As ne olduğunu fark var yani. ikimiz de biliyoruz. Biliriz. Sen yani her zaman kastın. Her zaman birinci listedeydin o yüzden bizi anlamazsın. Bizden ben çok geliyormuş. anlayamıyorum zaten yani. Doğru ya bak adamla ortak noktam çıktı yapacak hiçbir şey yok. Beni tarafına çekti. Ay yedek subay ha Anadolu listesinin yedek, yedek listesi. Yedek listesi. Senin bir yedekliğin var mı? Yedek, yedek, yedek. Yok benim ben hep birinci oldum. Ya falan Asil liste farkı, yedek liste. liste farkı. İşte o yüzden de bence tam lider özelliklerini de ortaya koyabileceğin. Aslan Burcusun, eski radyocusun, yeni radyocusun, radyoculuğun kralısın. E, ülkenin yarısı Aslarsın, eski radyocu. diyorsun yani. Vallahi politikaya girmen gerekiyor. Bence biçilmiş kaftan ne diyorsunuz? Ben siyaset... Rakpar'ı de... kuruyor muyuz? Rakpar mı? Rakpar. <gülüyor> Sana da Rak Partisi kurduracağım. radpar eski radyocu partisi. Eskinin eski Eskiyi yok. atma yani. Ülkenin yarısı eski olduğu için oradan toplanlarız. Eradbar olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Her, evet. pa her partisi güzel bak. ERP. E ERP. E Ama cinsiyetçi oldu. E İşlere e yer yok. Eril bir parti gibi duyuldu. Ben... Ha. Ben şu anda biraz mamasa oldum. Bir de mamazakar <gülüyor> mı olacak yani parti? Vallahi yerine göre mamazekar, yerine göre fantastik, yerine göre ise. Bir de ben son. siyasi görüşümü belli ettim artık. Evime yakın bir parti istiyorum. E tamam senin oralarda bir e, yer. aktif siyaset. Son. Sen nerede gördün faire bunu? Neyi? Bu asubayların kurduğu partiyi Ben nerede göreyim? Bizim Ege'lerini Ege ister misin Ama sizin as... mi eve yakın bir yer mi yani? Onu diyorum. Yok canım yeni gazetede inandı. Gazetede mi gördün? Hı. Hmm. Hmm. Ya bir de şey var bu acaba bu Asparti'nin şeyi var mıdır ya pusulada? Logosu mu? Ak, böyle... Ak Parti ile yakın olduğu için Ak Parti'ye gidecek oylar bize de gelebilir falan gibi bir şey var mıdır? O KLS arasında birazcık. Yani seçenek. Ya olabilir Aşk O'da o da muhabazakar, o da muhabazakar doğru diyorsun. Türkiye'deki yastık altındaki altınlar hesaplanmış. Daha Şu ortak muhabazakar kimliği biliyorsun yastık yorgan erotik şeyleri çöküyor. <gülüyor> yani mağmazakar yapımı korumakta ben zorlanıyorum burada. Evet program gerçekten de e, lütfen Oktay Demokrasi gereği lütfen saygı. Saygı, saygı sevgi çatçı içinde seçimde o zaman şöyle söyleyeyim. Hane başına. Hane mi? Hanbaş. Evet Ev başına yani her hane, evde. E, e, e, hane diyor senin mamazakar yapına bence hane. Uyar ya, Yani, uyar. yani ya, nereye, nereye götürüyoruz? Ya, nereye çektiğinizi biz çok bağım. iyi biliyoruz Oktay Hakikaten Bey. Hakikaten Ben başına. ne ara mamazakar oldum. Mamazakarlık böyle Türkiye mamazakarlık üşüyor dedim bak hipster bile mamazakar yaptım. <gülüyor> Yemin ediyorum bulaşıcı. <gülüyor> Oktay beni al bir karantinaya bir şey. yavaş, yavaş, oldum. Yavaş yavaş pişiriyor pişiriyor yavaş yavaş anlamıyorsun ülke ülke bu o adam da hep böyle hep benim a stüdyonda, stüdyonda olmamdan kaynaklı ee, madem öyle işte böyle diyoruz ee, <gülüyor> <gülüyor> her... ege sen de yani mazake vipleşin ne alakası var kudüm bu kudüm tamam ha, kudüm kudümse tamam geleneksel yapımızı bozmayalım zaten Osmanlı'da da vipleş vardı tabi kudüm Tabii. vardı Osmanlıca bilenler bilir hane başına 105 adet çeyrek altın varmış hangi hane dayı her <gülüyor> evde Türkiye'de her evde 105 adet çeyrek altın olduğu ortaya çıkmış. E oktay bir hesapla şu Bundan anda bizim nerede? 310... Bazı, bazı evlerde yastık altında, bazı evlerde kovaların içinde saklanıyor. Bazı evlerde bilekten dirseye evlerde... kadar bilezik halinde. Hiç, tamam. Hiç değeri. Hayır çeyrek, Hayır, çeyrek Mercimeklerin arasında olabilir oktay veya bulgur. Yok yok toplam... Türkiye'de yastık altında 3500 ton altın varmış. Orta çok, çok ne, özür dileyerek ne? sormak istiyorum. Her evde bu kadar çeyrek altın varsa o zaman herkes bir başkasının mahallesindeki çöplerine kesini alsa bu çeyrek altınların kutusunu <gülüyor> sen başka mahalleye atıyorsun o da senin mahalleye atacak. Ne bu, olacak? Yani sizlere şey Atmayacaksın abi. abi Atmayacak. Atmayacaksın. Ka kabıyla tutacaksın çünkü kabı, kabı ayrı olanın. Tadı Ay, ayrı Kabını olur. kabını mesela çekmecelere koyacaksın. Ondan sonra altınları ne yapacaksın? Başka yerlere koyacaksın. Başka başka mesela çekmece, nerelere koyabiliriz Çekmeceye konmuyormuş Aa, Bugün bir yarışma göre. yapalım ya nereye altın saklıyoruz evimizde Evdeki gizli köşeler hakikaten Çok Altın güzel, evet. sakladığımız köşeler onları muhakkak Bir Altın yapalım. olursa 105 adet çeyrek altına Denk gelen bu hesaba göre e, Şu kadar hane var kaç 20 milyon 200 bin hane varmış Buradan bölmüşler Hırsıza yol göstermek gibi olumasın. Aman canım hırsızlar Giyormuşum. da saklıyor kendi Siz, evinde. Size var mı 105 adet çeyrek altın? Yok da bir, Yeterli. bir, bir birkaç Siz tane ziynet var mı? eşyan var. Maalesef. İstersen Yeter. bir tane var. Canım 105 tane saklama. Onu da saklamam. hiç aramasına gerek yok ben koyarım hemen senin üstüne masanın üstüne koyarım hiç sıkıntı yok. Yani. Kaç tane var? Ege bir dakika sen de Vallahi... dur hesap yapamıyor. Bir dakika. Hakikaten Aa, ya 3 basamaklı bir şey söyleyeceğim. Bana demişlerdi dişlerin için senin 70 tane demişlerdi. Ee, o zaman... 5, tamam. tane, Neyse, -5 tane var ya. onu yani. kapattım 70-80 tane var külçe olarak Külçe mi? <gülüyor> Nerede Külçe duruyor? alıyorum ben Evde. Bir de evden kaçta çıkıyorsun? Külçe alınca daha ucuz oluyor biliyor musun Oktay? Daha uygun şartlarda alıyoruz bir de saklaması kolay Bir de ben böyle cam kestirdim Masa yaptım külçe altınlardan İşte sendeki o O kadar çok külçe altın Birilerinde bizde mesela yok Bizde olması gerekiyor. Her evde olması gerekiyor. Bunu. Ama benim mamba zekalı kişiliğimi Karşılığı sosyalizm yapıyor ya. Sen de var bizde herkes yok diye sosyalizm e yüz, yapıyor. E yüz, ya sabah E sosyalizm yapıyor ya. Oktay sen de serbest düşmanı mısın? Nesin mamba zekalı adam diyorum açık ya. açık açık söylüyorum her evde altın Ama sen fikre saygı göstermiyorsun. Faiz sizde var mı? Yok. E bu adam da işte o altınlar. Daha sen de bu kadar altın ne arıyor <gülüyor> Bu adam da far... bu, mi, bana, ben faiz. Ben faiz değil de altın tercih ettiğim için. Mamba zekar olduğumda. Mağmazakarlılık altın gerektirir. Yüzde kaç tane 70-80 tane külçe dedi ya. Böyle şey altına. Ben külçeyi döndürdüm şeyi seyrettikten sonra. John Wick. Ne? Neyi John Wick? John Wick. Orada evet. böyle blok o da blok, blok altında diyor. yürütüyorlar. Şöyle şeyli vardı ya bayağı para gibi. Hmm. daha büyük. Tem, aslında o da para gibi de değil. Bayağı kallavi. Evet madalyon. değil mi böyle madalyon gibi bir John şey. John Wick'te Atalira mı var? Atalira kullanıyorlar galiba. Doğru daha bir üstü. Reşat anladım. kullanıyorlar reşat, galiba. Hadi ya Reşat daha mı? Daha kalın tabi Reşat. Atlayana e küçük olur çünkü. Kız olur. <gülüyor> Merak edenlere tavsiye Yastık altındaki altın miktarı. Ne yapacak? bir de neyin hesabını yapıyor? Sabahtan Kim yapıyor ya bunu ya? Ya, ya? Niye yapıyorsunuz ya? ya. Sana ne ya? Yumruğunu sıkma ya vuracaksın gibi geliyor. sana değil. Oktay. Hayır, bana değil de bana. ben <gülüyor> muhammazakarım ama ben. Astı <gülüyor> da <stüdyosunda> bir. <yeri gülüyor> ben vursam. nerede muhammazakar oldum? Bu adam da beni muhammazakar diyor. Oktay çek beni yanına kurbanayım hipsterdım ben ya. Hip sırlıktan mamazekar olur mu ya? fail ne bileyim ben sen ne ara gittin geldin hakikaten ya. <gülüyor> Al beni ya. stüdyona rehabilitet bir şey yap. Mamazekarlık olmadı yani. Ne yapacaklarmış bu altınları? Ee... Ne yapacaksınız? Ne yapacaksın? Vallahi 130 Bak... ülkeden daha fazla. 130 ülkenin üstündeyiz. 130 ülke sayılır mı? Bu sıralama da. Laks şey yapabilir miyiz? Dışişleri Bakanlığı mı açıklamış? <gülüyor> Sayılırız <gülüyor> dedim Sayı geçmiş sayılırız mı demiş. Ee, Dünya Altın Konsey diye bir konsey varmış, duydunuz mu hiç bunu? Çok güzel konseymiş. Keşke bu Samanyolu dizilerinde olsaydı ya. Konsey... Altın konseyi toplanıyor diye böyle gölgeler. Konsey toplanıyor. mi komiserlik mi? Oktay. Bakayım, komiserlikmiş fayr. <gülüyor> <gülüyor> ben çünkü commissioner diye geçer komiserlik anlamına gelir. <gülüyor> commissioner, commissioner <gülüyor> <diye gülüyor> yani <evet>. komisyoner. <gülüyor> komisyoner diye geçiyor evet. <gülüyor> Türkçe'mize komisyoner diye de çevrilen Altın Komisyoncusu uzadı gibi gelen e, sohbet uzadı gibi gelendi dinleyicilerimse daha da uzayabilirdim <gülüyor> uyarısını ben şimdiden yapmak istiyorum <gülüyor> güzel bir şarkı çalacak o zaman reklam diyoruz bana bak orada güzel şarkı çal bana şarkı. bak dedin bana bak o sefer dinle burayı <gülüyor> modan sabahlar modan sabahlar modan sabahlar radyo tuturası mamasa kalkar sabahlar devam ediyor şey sevgili sonra seveler buyursunlar Aa, şu anda bir film ismi söyleyeceğim hı hı. Ee, yalnız söyleyebilirim özellikle Fahir sana güveniyorum bu konuda Söyle canım Croaching Tiger Hidden Dragon hmm, Croaching Tiger Hidden Dragon Teşekkür ederim ee, hatırlıyor musun filmi? evet tabi Dostum böylesi diye ülkemizde oynamıştı. doğru Dostum böylesi diye gülen, e... gülen elma ağlayan nar diye de olabilir Çinli bir oyuncu vardı. Genelde de zaten Çinliydi orada oynayanlar. Hı hı. Ee, zank Zang Zi Z Yok, hanımefendi. bu? mi? Hanfendi mi? Ha, Zang'ın dolabını niye açamazsın? Öyle esprisi vardı onun. Ha, o zaman. Tabii, tamam. tabii tabii tabii. Ya ya gittim ben dün bütün gün evde duş aldım Geçmişe ya Geçmişe kanca ha. Öyle bir köşe yapalım mı <gülüyor> Hiç anlaşılmayan bir köşe Zhang Ziyi doğum gününde Müzisyen sevgilisinin insansız uçakla yaptığı Evlilik teklifini ne yapmış olabilir <gülüyor> Kabul etmiş <gülüyor> Bravo, mi Bravo vahir ee, Çin'de e, Ünlü Çin rakçısı diye geçer e, Wang Feng e, 36 yaşındaki Wang'ın e, dolabını niye açamadığımızı oradan <gülüyor> Geçmişe kanca biraz önce mi yoksa düne mi Çin rakçısı ne demek ya Çin rakcısıymış <gülüyor> öyle geçiyormuş niye canım Çinlilerin her şeyi yaptığına inanıyorsun da rak yaptıklarına niye inanmıyorsun şimdi çok ünlü bir e, rak rock, rakçıymış rakçı olan e, Wang Feng ya ee, bizim elimizde Çin rakı var mı Çin rakı dediğim şimdi yanlış anlaşılması olmasın ee, Hayır Çin bizim elimizde cin rakı ee, var ama Çin. bizim bakkal 2015 <gülüyor> <gülüyor> hem davul hem jenerik hem de espri yapıyor adam Abi Kom çok ilerledi komple ya Komple senfoni orkestrası gibi bir adam ya Çok ilerledi ya Bizim bakkal yeniden başlarsa herhalde bir üçüncü taze kan İmam Mazaker dokunuş <gülüyor> Gerek yoktu bence <gülüyor> i̇nsansız hava aracıyla pırlanta yüzük göndermiş. Şu anda Çin'de insansız hava aracı çok ha, e, popüler. Haa insansız hava aracı dediğim bu şey bir helikopter gibi. Halikopter şey, be uçuruyor Dronlardan değil değil mi şey yapıyor böyle. Dro dronlardan. Dron Bu be? pervaneli olanlar. Bu pervaneli dörtlü işte kuatrakopter gibi bir şey. işte. <gülüyor> o, i̇nsansız şey. dediğin uçurduğun şey insansız oluyor. Çocuğun eline veriyorsun uzaktan kumandalı arabayı. O da insansız doğru. İnsansız araba işleri. Diğer yani. aracı. Allah Allah. Ama insansız hava aracı deniyor. Mesela tavla insansız oyun aracı o da. Mesela kaldır bir köşeye. <gülüyor> Mesela. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Mesela. Örnek verelim. Ama tavla bir şey değil de bu insansız hava aracıyla pırlanta yüzüğü koymuş. Içine. Tamam. Ondan sonra e, doğum günü partisinde bu hanımefendinin olduğu yere davetlilerin arasına indirmiş. <gülüyor> Nasıl ses çıkarıyor Çok onlar? Çok sessiz onlar. Onlar <gülüyor> var. Şöyle. Öyle değil, öyle değil de. Hem rüzgar sesi var hem motor sesi var. İki kişi ancak yapar. İnsansız hava aracı sesi yapabilirsiniz. Çok rahatlatıcı. Bakın. Tamam. Bizim yorumlarımız bunlar. Davetlerin alkışları... Ülkemizde olsaydı yapamazdı. Mesela bir Trabzon işi burma bilezik koy oraya. Bak bakalım o insansız hava aracı kalkıyor. Taşımaz mı diyorsun? Affedersin böyle minnacık mercimek kadar şey koyup onu babam da uçurur. Hayır beşi bir yerde tipi bir şey mi? Böyle böyle bir şey kurdeli bağlı olan. 5-10 tane mi? 5-10? 5-10 evet, tane. Beş on. Ee, Hayır bir tane tek parça ya. Beş Trabzon işi. <gülüyor> Hayır Trabzon işi dediğim böyle 5-10 tane takılıyor. Hayır canım, Trabzon işi Konan'ın böyle... taktığı gibi değil mi ya? Kalın örgü be. Tam kalın da bir tane olmaz ondan. Ayıp. Canım set götür işte Nasıl bu. Nasıl çiçek mesela çift sayı olmuyor. Bile bilenzik e, efendime söyleyeyim gerdanlık. İşte onları da taşımaz. Ve döşlük. Önce mesela gerdanlığı götürürsün. Ondan sonra götürürsün kurdu alırsın. Sonra bileziği alırsın. Kurtla beraber kurdu bırakırsın. En son ot götürürsün. Mantıklı. Bence. Abi şimdi düşününce Ona daha da kadar. hayır diyebilecek bu evlilik teklifleri de hayır Hadi. diyebilecek birini ben tanımıyorum <gülüyor> En son saman geldiği zaman onun gerçek erkek aradığım kişi olduğunu anlamıştım ee, Zank partiden bir gün sonra sosyal medya hesabında yayınladığı Hawaii Fishing parti görüntülerinin altına kabul ediyorum diye yazmış hı hı. Ay O zamana kadar anlamamış mı? Çinli yıldız Kaplan ve Ejderhan'ın yanı sıra hangi filmlerde oynamıştı? Büyük... Ejderhan'ın dönüşü. Hayır, Ejderhan'ın böylesi. Büyük usta diye filmi varmış ya. Aa Burada tabii usta. doğru. Grand Master diye geçer. Ha, Koz diye oynamıştı canım, Büyük... o şeyde. Büyük ha, usta. Doğru doğru. Kodadı, kodadı mı? Kodadı, Koz diye oynamıştı Çinde. Bir Geishanın anıları. Bir Geishanın anıları mı? Ve parlayan hançerler gibi yaklaşık 30 filmde başrol oynayan Çinli kadın çok sanatçıdır. Güzel... <gülüyor> Çinli karateci kadın. Wang sadece. mı? 50 kere ismini söyledim. Yang, Hatırlıyor pardon, pardon. Yang Sun. İyi değil. Yang Sin. Yang, Yang Sun gazozları. Yang ya. Zhang. Zhang Sun. Zhang Ziyi. Zhang Ziyi. Rakçı'nın adı neydi? Yang Wang, Wu. Wang, Wang Wu ve Zhang Ziyi'nin maceraları daha devam edeceği benzer. Evet 45 yaşına yaklaşmış bu 3 adam Çin <gülüyor> isimleriyle. <gülüyor> alay geçiyorlar. Alay, Hayır, geçiyor, alay, yok. Alay, alay geçiyorlar. Resmen alay geçiyorlar. Sadece biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bunları biliyor musunuz? Biliyor Peki mısınız? bunu biliyor musunuz? Evet. Madem onu biliyorsunuz, peki. Bunu bilebilir misiniz? E ee, o zaman Ege hadi güzel Burada bir kim şey bilebilir. Dağlar konuyma ya dağlar dağ Allah var. Ah bitmedi mi haberimiz var da abi. Ahşebalar. Şokalat haberleri. Şokalat. Sen de, de şokalat haberi varsa, bende de de medya haberi var. O zaman medya haberi var. Medya. Çünkü sabah Çünkü sabah ilgilers. Denizden. denizden babam çıksa yerin der. Evet. E <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Ege? Şurada bir tane bir vifleş yapmadın bana. <gülüyor> <gülüyor> bir bir çok gördüm bana. Dostluğun bir şey böylesi. Ya. Birileri gelip bize... Şey <gülüyor> ne mücadeleler veriyorum ya. şu sabah Çıkın Çıkır çıkır çıkır. Kahve püstürtmeyeyim diye. Efendim mikrofonu öksürmeyeyim diye. Hakikaten Sen onları söylüyorsun birileri. Bir, bir şey 2006'da kupaya. İzlanda yakınlarında bir tür açık deniz istiridyesini canlı olarak sudan çıkaran, dondurucuya konan istiridyeyi inmeni... <gülüyor> <gülüyor> ne kadar saçmaymış ya Canlı olarak sudan çıkaran ne demek ya Canlı halde yakalanıp Vadesiyle ölen deden mi var Valla keşke vadesiyle 400 yaşındaymış istiridye ya Yazık günah valla asabım bozuldu Ölmez çünkü istiridye dediğin şey bir istiridye iki fil keşke 400 istiridye. yaşında istiridi Evladım suya bırak <gülüyor> Suya bırak evladım dedim <gülüyor> <gülüyor> Valla yakalam yakalanmış tabii şeyde 2006'da yakalayamadın <gülüyor> mı yakalanmış <gülüyor> Hay canım 2006'da yakalamışlar istiridi hala yakalamak ne demek ya istiridi durmuyor mu zaten Balık 4... yakalanıyor istiridi niye yakalamıyorsun abi? 400 sene suda yaşadım 9 sene istiridi Karadağda kar kar kar kar ya. yaşıyorum efendim demiş Valla öyle istiridi canlı olarak sudan çıkarmıştı sonra araştırmacılar bunu dondurucuya koymuştu yarın öbür gün yiriz diye, diye. Bayağı da zaman geçti. Sonra çıkarmışlar canlı <gülüyor> olduğum ortaya çıkmış. 400 yaşında olduğu fark edildi. Yaşı fark edilmeden sudan çıkarılan istiridye dünyanın en yaşlı canlısı olarak yine rekorlar kitabına girdi. Ama ölü olarak ele geçirilmiş oldu. Herkes çok üzgün. 9 senedir misin? dolapta mıymış? Ne biçim bir iş ya bu? Vallahi hiç onun istiridye de güzel biliyorsunuz. Zaten bilim adamları şey istiridyenin şey özelliği var ya. Afrodize özelliği var diyorlar. Herkes gözünü dikmiş. Sen mi yersin? 400 yani. senelik Afrodize özelliği de uu, duvarları tırmanma bırak duvarın içinden geçir adamı. İsterid olsaydı Türkiye'de hangi ilde çıkardı? Yozgat. Yozgat'ımızın Bana Manisa istirgesi gibi geliyor. güzeldir. Manisa gibi geliyor. Mısır macunundan mı acaba öyle düşünüyorum? Yani Olabilir. Sen Afrodize deyince... Değişik düşünceler köşesini bugün <gülüyor> yayında mı yapalım mutfakta mı yapalım? Mutfakta yapalım bence. Çünkü başka şeyler de sormak istiyorum size. Playbook Mac... Peacekeeper 103.1 radyotu de tüm sevenler için modern sabahlar. modern sabahlar Odan sabahlar. Radyo tümü sabahlar Sabahlar'da yeni bir saat başladı radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim sevgili salataseverler. 10 Şubat 2015 Salı sabahındayız saat so. 9.10 geçiyor. Zorlu bir yarışma bekliyor size. Şanslı bir isim Gaga Manjero'dan öğle yemeği kazanacak yine. Ne yiyorsun Efendim eti ise etli salatası, hamburgeri efendim, pizzası. Por, pizzası, makarnası, her türlüsünde etinden de sütünden de kazanacak ama elbette ki ee, bilgi birikimine katkıda bulunanlardan evet. Yoksa öyle ben geldim yiyeceğim Öyle bir şey olabilir mi ya yok, Olabilir, olabilir. Mi, bir şey ya? Olur abi gelir güzel güzel hesabını öderse olur Ama ben katkıda güneyim, bulunan Ben yiyeyim içeyim hesabımı da ödemeyeyim. Bilimsel bir şeye de birikime, Katkıda da, da bulunmayın O ne güzel memleket ya Biz burada yapmaya çalıştığımız harekete ne diyoruz Ne diyoruz Win, win. Doğru onun Bir şey yapıyoruz ama ne yapıyoruz diye geçen Bölge uyumuş 3'te uyandım ben. Biz ne yapıyorduk dedim. Ne diyorsun dedi. Ne yapıyorduk biz dedim. Win win. İşte orada aklıma geldi. Yani. Ben esprisi. de iki uyandım. Aynı demek ki. Ama öyle doğdu. neydi diye uyanmadım. Win win diye uyandım. Win win win diye uyandım. Sen nasıl i̇şte, uyandın Faiz? Faiz zin zin diyor Ben de zin zın zin diyor uyandım. Sonra Üç, iki, iki buçukta. Üçü 20 falan geçiyordu. O sırada yanında yanında olanın. <gülüyor> Vay haline. Vay haline. Telefonumuz 210 30 30 sevgili dinleyiciler. Twitter'dan bize ulaşmak istiyorsanız sabahları kullanabilirsiniz. Bugünkü sorumuz evde mücevher, altın, bir miktar para veya saklanması gereken diğer şeyleri nereye saklıyorsunuz? Evet, nereye saklıyorsunuz? Zaten bizim programımız şey program Ve yani. Ve özellikle saklanmaması gereken yerler. Evdeki zulalar diye soralım Evdeki zulalar nerede olmalı veya hutta da... Nerede Ol olmamalı. Malı. Ben söyleyeyim mesela yatak odasındaki çekmece donların arasında herhalde ilk akla gelen şey. Sen onu şey zannediyorsun ki do adamlar donun hastası ama kirliydi. ilk zaten orada altın bulacak değil ilk girdiğinde bir donlara bakıyor. E, tabi. Şahısına altın bulursa. Bazısı don seviyor canım o kırkızların çoğunun böyle bir şey var. Ee, Mahkumların böyle bir Fantezisi sürekim. var yani o hemen Ege'nin temiz donlarına dalarlar ama Ege'nin kirli donlarına dalacak adamı ben tanımıyorum. Öyle bir şey var zaten kirlilerin içinde saklama. Ya kirlilerin içinde saklama var. Fix, bak bir tane daha yer söyleyeyim bu da aklınızda bulunsun. Bornoz cebi. Ne ya, cebi? Bornoz cebi. Tutul... Bornozların cebi var ya. Tutulmalı mı diyorsun? Yani o tutulmalı gibi geliyor da bence tutulmamalı. Bornoz cebi çok uygun bir yer olarak maalesef Günaydın görünmüyor. efendim. Alo günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Alo. Alo! Alo. <gülüyor> Güneş Bey var mı çok malınız mülkünüz evde saklamanız gereken ya şu anda yok yok ama yerim hazır diyorsun elime bir miktar bir şey geçtiğinde hemen saklayacağım diyorsun ee, şey anlatacağım bir gün ben lisedeyim Hı -hı. ben de Anadolu lisesindeydim yedek listeden mi asil listeden mi asil. Güneş sizi asil, asil. Hey asil belli. <gülüyor> Anadolu Lisesi'ne girerken derece yapmıştım da Sonra bir şey oldu kaldı öyle Yani zaten o bir insanın hayatı gelebileceği En üst mertebe bir daha bir şey yapmanıza Siz gerek zirvede yok zirvede başlamışsınız sonra tabi orayı korumak kolay değil Boşverin ya yani Hayat uzun bir şeyler çıkar gene <gülüyor> Bir KPSS Peki... olursun bir şey olur Bir yerde yine kazanırsınız yani <gülüyor> Bakın... Ne iş yapıyorsunuz Güneş Bey? İnşaat mühendisiyim, İnşaat mühendisiyim. Neredesiniz? Şu anda açıktayım Çalışmıyorsunuz Valla siz de iyi, iyi sermişsiniz ya. O koş değildi bıraktım. Hep böyle erken mi kalkıyorsunuz Güneş Bey? Ee, kız arkadaşımı işe bırakıp geliyorum. Oho Aa. mesleğe bak. <gülüyor> Mesleğiniz kız arkadaşımı işe o, bırakıyorum. Çalışmıyorum Efendim, demeyin o zaman canım. Bir var yine bir çaba Yok Bugün kendisi gitti de alışkanlık oldu. Bu saatlerde kalkıyorum. Kahvaltısını hazırlayıp gönderdiniz mi? Hadi, hadi şey iyi mi işler diye. Ay yok Güneş bugün ben kendim gideceğim sen yat hadi. Tamam hadi yat. Yat Uysa. Güneş Bey'in de anladığım kadarıyla kışlar lastiği yok. Kar falan diye şey oldu. Oldu zaman... tabii da kendi hayatına herhalde rikse yatacak değil yani. <gülüyor> Sonuçta bu bir riks. Buyurun yani... Güneş Bey dinliyoruz sizi. E, ha siz bir anınızı mı yaşanmışlığınızı mı anlatacaksınız? Yaşanmışlık. Yaşanmışlık. yaşanmışlık bir gün ben lisedeyken işte annem aradı. Acil dedi eve gelmen gerekiyor. Ben dedim sandım bir şey oldu. Eve bir gittim. Bütün gardırobu sökmüş gardırobun hani şu askılık boruları var ya Evet, evet, evet. Borulukları çıkarmış yanda da bir deste işte şey gazete Evet dedi, Ne yapacağız biz bunlarla niye çağırdın beni dedim Dedi şimdi dolarları ufak ufak rulolar yapacaksın Gazetelere saracaksın <gülüyor> <gülüyor> Ben de ilk başta öyle korktum ama o şekilde gelişmedi olar ee? Ondan sonra dedi bu gazetelere dedi iplikler geçireceksin İplikler evet. dışarıda kalacak. Bunu Gazeteler kışın sarı... dolar dolması yapmak için mi bu? <gülüyor> Çünkü öyle oluyor. Bizim komşumuz vardı. Dolarları iple böyle asıyordu, ya asıyordu kurutuyordu. Yazdan asardı. Şey, yok dolma değil. Ruloları gazetelere sardık. Gazetelere de iplikleri bağladık. O boş boruların içlerine soktuk. Fişek şeklini... şeklinde. Evet. Yani yani o zaman... seni ama ne dolar yaptı. Ne <gülüyor> dolar yaptı. Çünkü dolar biraz şeyi de sever. Nemli ve karanlık ortamları sever. Bozulmuyor. Anneniz acaba bir şey mi yaptı? bozulmaz dolar bozulmaz. Anneniz orada dolar bastı da acaba onlar kurusun diye böyle gazete kağıdına sarıp ya, yarın öbür gün. Hani öyle bir şey var mıdır? Özelliği var mıdır annenizin? Şimdi zan altında yani, bırakın. Yani. Bir, bir arada e, kasayı su bastı diye. Kasayı iplik geçirip e, ıslanmış paraları sermişti ama hani kendi basını düşünmüyorum hala. Ne çok macera var. Vallahi, Ve de e, Güneş Bey'in ailedeki en sihirli şey iplik. i̇plik. Bir iplik bulursak <gülüyor> her şeyi halledebiliriz. Yalnız, Yalnız şey söyleyeceğim maara... Güneş Bey. Dolarda iki buçuk oldu yani. Haksız mıymış kadın diyoruz. Aman Aa, diyoruz. Kimse. Çok güzelmiş bu. Ne? Gardırobun e, borusunun, içine. borusunun içine. Borusunun içi. Bravo, çok teşekkür ederiz. Bence güzel başladık. Sağ olun evet. efendim, görüşmek üzere. Doruk Bey demiş ki, güle güle. Doruk Bey demiş ki, ecza dolabı içi ilaç kutuları süper zula. İlaç kutuların içine. Ama hangi şimdi orada şey var? Şimdi markada veremiyorum ki ilacı. E verme zaten işte anlaşılıyor. Ya ilaç uygun ilacı al ya da. Yani. Git eczaneye bana büyük kutulu bir ilaç verin. Ya da mesela ilaç eczaydan boş ilaç kutusu iste. Nasıl mesela marketten kol, koli boş koli, koli isteyebiliyorsun? Abi. da abi Betona gömdüğüm cesetlerin yanına yahut saksıların dibi uygun demiş Doğu Devrim Özdemir <gülüyor> O da her seferinde beton dök şey yap Hep beton harç harç harç Altınlarını buzluğa saklayan duymuştum demiş Görkem Özdağ Aslında onu çok güzel şey yapacaksın e, bu buz yani, kalıpları var ya Buzsızların ilk baktığı yer dolap değil mi ya Ama şey yapacaksın buz kalıbının içine her bir günaydın. Günaydın. günaydın günaydın Merhaba efendim kimle görüşüyoruz <gülüyor> Bora ben Bora Bey hoş geldiniz hoş Nereye koyduğunuz paracıkları nereye sakladınız ee, ya normalde bunu açıklamazdım tabii de artık zamanı geçti. Rahatlıkla açıklayabilirim. Elimde herhalde. yok diyorsunuz yani. Bunu bir kere daha söyleyin iyice duyulsun. Hiç param yok. Tamam. Sarpmayacak hiçbir şey yok yok. Zula yok artık. Tamam. Zula artık yok. Eskiden VHS Betamax videolar vardı hatırlarsınız. Evet. evet. evet. Bize VHS vardı tabii o zaman. O VHS kasetinin Konduğu yere sokardım, sakladım paraları. Zaten videosu video yerden kalmadı diyerek. Oynatıcının içine mi yoksa kutusuna e, mı? Yok oynatıcının içine. E nasıl i̇çine. alıyordunuz onu tekrar? Oradan çünkü ecekte basıyor, ecekte i̇şte, basıyor, fıt diye veriyor. İşte onu böyle çok hafifçe böyle kürdanla falan kaldırırsınız o zaman paraları geri itmez. Çok güzelmiş ya. Siz o... Parmağımı sokar, paralarımı alırdım oradan. Vallahi. Hem de parayı katlamaya da gerek yok. İlk... Bankaya yatırı gibi tabii. bu şeyden. İşte mi? İlk bankamatik zaten Ama böyle bir, bir şey, şeyle video çıktı. Video cihazı da alınan bir şey değil miydi bir zamanlar ya evden? Velelke eve hırsız girdi. Hakikaten Vi hırsız. Alıcı. En başta video çalınır diye biliyorum ben. Belli senelerde tabii. Ee, evet. Ama o sizin ya düşünmedik. Başıma, başıma gelmemiş. Sizin yakın <gülüyor> dönemde olduğu için belki. Peki şey sağ olun efendim. Var. Görüşmek üzere. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Damla Hanım demiş ki bulaşık makinası. Çok iyi abi ama unutursan eğer para varsa bu... ama altında bir sıkıntı yok. Hiçbir sık, şey yok. Sık kullanılan bir şey değil mi Her sık, seferinde sık. çıkaracaksın onları tekrar kullanacaksın. O belli bir paradan sonra üşenmezsin yani. Satılmadan önce çamaşır odasında dolapların altındalardı demiş İsmail Bey. Herkes satmış anladık tamam kimsede yok. senin kimse parası yok. yok tamam. Günaydın anladım. efendim. Alo! <gülüyor> Alo! <gülüyor> ee, hırsızlara yol mu gösteriyorsunuz diyen çıkmadı hayret demiş Zeynep Hanım. Herkes dürüst, dedik efendim. Herkes Mahmut Sakar. Ayy ha, vallahi. Hilal hanım altınları mutlaka alüminyum folyoya sarmak şartoş demiş. Dedektörle bulunmasın diye aklınızda bulunsun. Aman ben dikkat, dikkat diyoruz. diyoruz Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ezgi Hanım. Ezgi Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Nereye koydunuz altınların mide ferleri? E biz geçen evlendik de böyle nereye saklasak diye ailelerimizle görüştük falan. Ezgi Hanım aileleriniz şey size şey söyledi mi? E, bu altınların kaplarını bu mahallede değil de başka bir mahalleye atalım dendi mi? Evet ve öyle <gülüyor> <ben>. <gülüyor> İşte. <gülüyor> dünyanın en güzel saklama mevcutu. Bence mekledim. bu yeteri kadar oturdu artık herkes evet. kendi mahallesine tamam. atabilir ya. Çünkü yani Aynen öyle. yol gösterici ya, bir şey değil. Ya de söyledik aslında hani. Evin önünde gelin arabası duruyor. Hani biz biz zaten buraya bir evli çıksın geldi bu kadar ayağım boyunca hani gidip kutuları oraya saklamak ne kadar mantıklıydık ama Tabii doğru. Gelin arabasını da demek ki başka mahalleye şey düşünecek. Ha, bak kutular burada ama gelin arabasını oraya koymuşlar. Akılları sıra gelin arabasını oraya koyarak bizi kandırmaya çalışıyorlar diyerek öbür mahallede girilmedik ev bırakmadılar. Gelin arabasını başka yere koyup altınları kendi mahallenize atabilirdiniz. O zaman başka mahalle sizin mi oturduğunuz mahalle olur? Otomatikman. Evet. otomatik evet. Ezgi Hanım. Bize gelen önerileri söyleyeyim size. Biz e, kuru baklıyatlar var ya bu nohut gibi falan. Evet. Onların bulunduğu otosekde en içine sakladık. Siz nerede de tutuyorsunuz içinde? mesela nohutunuzu? Kesede mi yoksa kavanozda mı? Keşe, keşe. Kese kese. Kesenin içinde o zaman. Evet. Hı -hı. Ee, bir de böyle şey. Araba lastiği var ya. Hı. E, hani böyle balkona falan yödeke. Onun içine saklamak bir önerisi dermiş size. Ben de, ben de ben mesela kışlık lastik almadım. Ben bunu uygulayamıyorum o yüzden. Şey. mecburen <gülüyor> Sana hıh dedi. <gülüyor> bir de, <gülüyor> bir, de evet, bir şey var. Cloubet, silamdan e, olan kılıklık kısmı arkasında var bu kısmı var ya. Ha. Evet. Rezervuar denen yer. Evet. Rezervuar denen yer. Oraya yada batarya buluştuk ve ikinci bölümlerde erkek damatlı peki efendim teşekkür ederim. teşekkür ederim çok teşekkürler Ezgi Hanım çok teşekkür vallahi çok güzel oldu tamam uzmanmış teşekkür Ezgi Hanım rezervuar diyorum Ezgi Hanım e zaten yeni ona, yeni şey ona ona şey. fikirler verilmiş zaten Ay bir de ailece oturup konuşmuşlar o yüzden ufku bu anlamda geniş, geniş yani aşamlar. aile karar vermiş Ekozu ne demiş Ekozi mi Ekozu 1903 demiş ki duvardaki resmin arkası da mümkünse resim 18. yüzyıla ait olsun ki rahat bulabilirim Tabii canım çünkü resmi alır o kadar eski şey olursa. Hırsız da neyi alacağını şaşırıyor. Videoyu Hayır, mu alsam resmi mu alsam. Biraz sanat okusalar hemen resmini akın Resmi alır et, ama olur. gidiyor tutuyor atlıyor gidiyor veya şu bir hayatta saklamaya... aldı VAS video ya. Ee, Utku Şafak Bey demiş ki şu hayatta saklamaya değer tek e, değerim mangallık sucuklarım onlar da zaten buzdolabımda demiş. Sucuk iç buzdolabına konur mu? Küflenir. Evet. Küflenir doğru. İşte onun kıymetini bilemiyoruz Şimdi benim geçen aklıma takılan bir şarkı vardı Reklamlardan sonra devam edeceğiz yarışmamıza Ara ara ara Şarkıcının ismini de hatırlamıyorum, şeyini de hatırlamıyorum. Şarkının ismini de hatırlamıyorum Ama geldim radyoda CD'lerin arasında buldum Biraz Anılar şey olsun mu Hatırlayacak mısınız? Anılar 2015 ha Alman bu Bu Alman gitarı abi Yok bu değil galiba ya Aa bu bu işte tamam. Bu o kadar unutmuşum ki şarkıyı hiç hatırlayamıyorum. Hatırlayacaksınız şarkıyı. Alman. Ya Değilmiş ya vallahi Vallahi söyle yani ya. bu değilmiş ya durduk yere bunu da bu ne bize hatırlayamadığım şarkı bu değil mi sevgilimizler? Ne yapacağımızız şaşırtıcı. O kadar hatırlayamadım ki. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Let go, let go, let go of everything. Let go. Let go. Let go of everything. Let Ma yarışmamıza devam edelim. Yarışmamıza devam edelim. Hızla devam etmemiz lazım yarışmamızda diyoruz. Ota ilk önce edeyimizi söyleyelim. Gaga Manşirotan öyley mi kazanılan şanslı dinleyicilerimiz evinizde pırlantlar, kırlantlar nereye saklanıyor diye soruyoruz. Veya hutu zinet sana göre zinet eşşası ayrı. Bana göre ayrı. Ee, demiş. Ee, sevgili dostlar evet <gülüyor> e, tüm hızıyla devam ediyor programımız. Mutfaktaki bakliyat kutuları değerlendirilebilir demiş. Elektronik mühendisleri odası Ankara şubesi hesabı. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Mühendis yaklaşımı galiba elektrik elektronik galiba ee, Aykan Bey ne demiş Ziynet eşyası saklamak için ayakkabı kutusundan şaşmam diyenler <gülüyor> razımsanmayacak <gülüyor> <bilecek> sayıda demiş <gülüyor> Deniz Hanım koltuk minderinin kılıfına para saklandığını bilirim demiş hmm. Ben de sakladım oraya bak Şimdi yalan söyleyeyim soru unuttum hangi koltuğun olduğundan bilir nezalet olduğun olmuştu mı? Kenan Bey abimiz de demiş Kenan Bey abim abim. Ev, evde ziynet eşyası olarak al, Baketler aldın mı eline Pardon, bal, bal <gülüyor> Evde zinet eşyası olarak bir tek sali cd'si Ve çık, çık, çık. zinet serisi var. <gülüyor> Ay çok teşekkür Ay, ederiz. program çok bence çok tempo çok yükseldi Arkadaşlar çocuklar. Çok yükseldi Davullar, kudümler her şey var. <gülüyor> Günaydın efendim diyelim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bora gene. Bora Bey hoş geldiniz. Doyamadınız belaladık şeyler kazanmaya. Hoş bulduk ama kazanamıyoruz. Kazanamadı ki Bora Bey. Kazanamadın mı ya? Kazanamadı. Çok... <gülüyor> Kazanmadınız ondan vermediniz. Hadi ya. Kazandım mı derken tak kapandı. Bora Bey, ya <gülüyor> kapandı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bora Bey heyecanla dinliyoruz sizi efendim. Buyurunuz efendim. Efendim um, <gülüyor> evdeki çekmecelerin altına zarflara yerleştirilmiş alttan yapıştırılmış güzel saklama noktaları. <gülüyor> Çekmeceyi açtığınız zaman görünecek alt değil de böyle hani kafanızı e eğip baktığınız zaman e görünce baktığınız e zaman altına değebilirsiniz. Elle Yalnız onu şey yapıyorlar. Çekmeceleri affedersiniz e hırsızlar giriyorlar. atıyorlar ama, ya. Hayvan gibi çektikleri için. Hayvan gibi çekip ters çevirip şey yapıyorlar. Ters çevirdikleri zaman ya ne yaptı? diye gözümüzün olur, önüne gelmesin. Zaten çekmecenin dibine de bir tane vidayla takıyorsun çekmece çıkmıyor. Çekmecenin dibisin Fahir. <gülüyor> Teşekkür ediyorum Oktay. Ya ben. burada şimdi şey de var. En başta söyledim mi? Sırsız ilk önce girdi don çekmecelerine şey o don coşkusuyla zaten altında falan kontrol etmeyecek. Zaten donla dikkatini dağıtıp giden mesela gümüş çatal bıçak çekmecesi hmm. çatalı bıçağı alsın paracıklar kalsın, kalsın. Böylece paralar kalsın hem de ne yapıyorsun hırsızın nefsini de doyurmuş oluyorsun hmm. çok teşekkürler doğru, efendim doğru. görüşmek üzere iyi çalışmalar ve iyi yayınlar Sağ olun efendim size de iyi çalışmalar biz sadece maalesef <gülüyor> <gülüyor> çekmece 6 diyorum ben bunu çekmece 6 deyince de anlaşılmıyor ama artık onu bilen bilir ee, Ömürhan Soysal demiş ki mutfaktaki bakliyat kutusu güvenliğinde aman arkadaş kadar. bakliyattan Bakliyata içim bakliyat. kıyıldı ya Hilal Hanım müşterimiz bin kaç 10 bin e, doları sandalyenin içinde rulodaydı çıkışta sonuç bu diye bir fotoğraf göndermiş bize biz de paylaştık bunu şöyle bir fotoğraf göstereyim size ne olmuş paracıklar Aa çok ee, güzel rulo rulo Rulo, rulo Demek dolarla. parayı fişek haline getirip burular içinde saklamak da çok yaygın. Sandalyenin içi dediği nasıl oluyor acaba ya? Ya işte. değişen minerli sandalyeler mi? Yok demir mi? ayaklı sandalyeler mi? Demir ayaklı sandalyeler mi? Plastik tıpa gibi bir şey oluyor yere sürtmesin diye. Onu çıkarıp fişek halinde takıp tekrar şey koyarak 10 bin liraya kadar saklama imkanı. Siyah ve kirli poşetler içerisinde balkonda açıkta bırakıyorum zira evin dışı içinden daha güvenli demiş Mustafa Bey. Vay anasını ne güzel, güzel yaşıyor efendim evinizde. Günaydın. Günaydın. Alo. Kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Bey hoş geldiniz. Hoş yayınınıza. geldiniz Alişan Bey. Şimdi Alişan hoş, Bey sizin olup. adınıza ben söyleyeyim. Alişan Bey'in en değerli hazinesi beyni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> Çift kurosu herhalde duydunuz <gülüyor> Evet evet duydum Bayağı Ne oldu bu yani sabah sabah bu şeylikle böyle bir e, Afedersiniz bir üstünüze bir serinlik Bir cool'luk Alişan Bey programımız Aynen. için milyon dolarlık Bir application geliştirdiği için onun ağırlığı Şimdiden daha piyasaya sürülmeden 5'de evet, evet. uydum da o yüzden Biraz da işte 3 saat sonra kalkınca Böyle oldu 5'de uydunuz yoksa. kaba bir hesapla 8'de kalktınız o zaman yani 9 falan gibi. O zaman Saba, 4 saatte. hesap zayıf. Yoksa bilgisayarda canalar. <gülüyor> Yazılım dünyasında iyi de matematiği kötü. Evet. <gülüyor> Alişan Bey buyurun dinliyoruz. Nereye saklanır? Nereye saklanmaz? Nereye sakladınız? Bir arkadaşınız nereye sakladı? Benim bir akrabam. <gülüyor> evet da böyle Şey falan yani böyle adam işte bir yerde. Yani benim akrabam derken annemin uzaktan falan bir akraba. Sayılır. Tamam, tamam kan akrabamdır. bağınız yok anlaşıldı. Sayılır. Yok evet ama böyle bir yerde vakantlı daire başkanı falan bir gün bize şey anlattı. Biz böyle yol göstersin diye gitmiştik yanına. Ve evde altınlarını bu duyların ee, şeyle ya da avizelerin duvarla birleştiği yerde böyle yarım kartuz gibi bir şey oluyor ya duvarı kapat evet, tamam. Evet. Kablo çirkinliğini kapatsın diye. Evet. Bilezikleri onun içine koyuyorlarmış. Bilezikler, tam da orası bileziklik yani. Boat kapağı. Ama onu ha, lambayı yok, takmadan bu koymak lazım. şey. Yani. At, at, at kapağı değil. değil. Oraya yok. sığmaz ki bir lezik. Ya anladım bu şey ne denir aplik aplik. Apliğin o böyle duvarla birleşen yerine. Bir de kapıların e, kollarının o vidalarını açıp hmm. oraya böyle küçük çeyrekler yerleştirip geri kapatıyormuş. Manyakmış biraz galiba. <gülüyor> Bayağı yol göstermiş anladım anladığım kadarıyla. Bayağı bir yol göstermiş yani bu konuşmalara evet, evet. geldiğine göre. Yani Sohbet. iyi ki bu adamla bu konuyu konuşmuşsunuz. Erotik melodik bir şey konuş. Siz böyle anlatacaksın onu. Evet, o kapı kolları var ya. Şimdi. O kapı kolları diye anlatıyormuş. Çok teşekkürler Ayşan Bey. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederim yerin. Kedilerin namasının içine demiş kanayan adam kediler hı hı. o da girer zaman, evet abi ya kedi bakliyatı sonuçta ondan sonra ee... ama o nasıl bir de balıklı malıklı alırsan nasıl kokuyor biliyor musun evet bir tane bilezik taksın herkes beğenecek zannediyor iyi diye kaçıyorlar ama sonunda. şöyle bir şey var bazı hırsızlar seviyorlar onu cips gibi yiyorlar yani evet. hop elini atacak içinden bir parça alayım diye çünkü o esnada acıktı içi ezildi evet, doğru. lak diye oradan hafazan Allah girişi kütüphane rafı olan Rafı ittirmek suretiyle girilebilen gizli odaya saklamak münasiptir, caizdir demiş Ahmet Utku Bey. Herkesin tabii e, 3 artı 1 artı gizli oda diye geçer zaten o kiralık bakarken falan öyle ama. 3 artı 1 artı x. Aa bak çok güzel Niye ya. Niye canım sen bir tane odan da, bir tane bir bölüm yapacaksın o kadar atla deve değil arka tarafa yani şöyle bir, bir kişinin gireceği kadar. Ama onu düzenek yapman lazım bir tane kitabı çekince açılacak. Hangi kitap olduğunu da hepimiz biliyoruz. <gülüyor> O, yani onu yapması pahalı Evet. Yoksa öyle... kütüphane yapmaktı bir şey yok ee, Öyle cevap da var Bakayım kitapların arasına saklanır diye Bu arada maketle uğraşan Mesela bir dinleyicimiz Maketle ee, uğraşan mı? 3 maket boyutlu maketler oluyor ya e, Bu tank bittiği zaman diğerleri gibi para zulası olacak demiş Harlan İsmi, ne Bütün tankların içi bu. para mı dolu? beyefendi mi? Herhalde. O, onu demeye getirmiş anladığım kadarıyla Kıvanç Bey en güvenlisi ayakkabı kutusu demiş. Eski bir ceketin astarından açılan ufak bir çizikle astar ve ceket arasına saklamak uygundur efendim demiş Görkem Özdağ. Ne kadar kibar dinleyicilerimiz caizdir. ya. Vallahi. Ne kadar güzel ifade ediyorlar kendilerini. Na buraya koyacaksın diyen yok yani. Hep uygundur efendim. Uygundur caizdir efendim. Kabul buyurun efendim. Programımızın da mamazeker yapısı bir anda dinleyicilere sirayet etti. Canım babaannem yüzünü duvardaki Kur'an kesisine saklamıştı. Yıllarca kayıp kaldıktan sonra Vefatının ardından bulduk demiş Ozan Bey. Ondan en sonra... güzel zaten kendin de unutacaksın. Beyninde böyle bir noktayı şey mühürleyeceksin. Yıllar sonra işte oradan ajanlar gelip orayı açarak paraları bulacaklar falan fıstık Çok cevap çok cevap var ya. Temiz Şarkıyı çorap... buldum bu arada. Ne temiz, dersiniz? Temiz, Ay, çal. Çorap, temiz çorap diyen var. Temiz çorap diyor. Eğer evinizde çocuk varsa çocukların oyuncakları da bence ee, uygundur ve de bir o kadar da nedir hocam? caizdir zeker yapımızdan dolayı isterseniz çalayım size şarkı uzun mu hemen dönelim ama ondan sonra reklama gerekli mi Mustafa çok güzel şarkı. şarkıydı derken vallahi programı dinleyiciler ya. siz de hatırlayacaksınız bu şarkıyı kaç yıl öncesinden 14 yıl öncesinden buyursunlar efendim Hatırlamadınız galiba yle yemadım, anım seyemedim. Oktaş sen hatırladın mı? Gazoz ürettim şarkısı mıydı? Biraz mı hatırladın? Bak dur. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo türdesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Son dakika nerim modern sabahların. Gaga Mançeri odan yemeği veriyoruz ama bir içinde bulunduğumuz hafta Sebebiyle bir sevgililer günü yemeği de verelim önümüzdeki günlerde. Bir kahvaltı verin böyle yemeği, öğle yemeği nereye kadar? Tabii canım Tabii sevgilinin sevgili. en güzel kahvaltıdan geçer sevgi En güzel öğün aşkın ifadesi için kahvaltı Kahvaltı, kahvaltı, kahvaltı hakikaten yani. Hatta kayfaltı diye de geçer. Çünkü o bir, bir domestik bir havası var. Hı -hı, Çünkü hı -hı. gece yemek tamam bir şeydir de. Kahvaltı demek seninle uyanmak istiyorum demeli bir şey. Günün en önemli öğünün ne? Günün en önemli öğünü uzmanlar diyor bizde öğle mi? Öğle yemeği mi? Hayır. Gagamajer'de öğle yemeği mi? Akşam gibi. yemeği mi Fahir? Hayır değil. Akşam yemeğinden Brand sonra biraz... hafif... İkindi kuşluk, kuşluk, meyve kuşluk meyve mu? Mi? Çekirdek kuşluk mi? mu? Çekirdek mi akşam yemeğinden sonra hafif böyle bir avuç? Hayır günün en önemli öğünü çocuklar... Ney? Kahvaltı. Aa, ya kahvaltı. Yani, ya, kahvaltı. Evet ben de kahvaltıya diye Makarna diye değil en sonunda. Günün en önemli öğününe sevdiceğinle yemeyeceksin de kimle yiyeceksin? Kimle yiyeceksin? kimlen demiş. Mert Platin demiş ki kira parası ruhsatın arasına saklanmaz. Unutulursa bir çevirmede iç edilebilir. Aman <gülüyor> dikkat de <güzel gülüyor> diyoruz demiş. <gülüyor> evet. <ondan sonra. gülüyor> John Oliver'dan öğrendik. Cırt, Mert cırt e ne kadar kaç paraya patlamıştır bu güzel hikaye. Bir ev kirası kadar. Bir ev kirası kadar. Bir arkadaşının başına gelmiş olabilir. doğru. <gülüyor> Fantastik bir cevap olsun isterdim demiş Gizem Hanım ama demiş evde demiş kasamız var demiş, bir de bankada var demiş. Geri kalanında ordu <gülüyor> duruyor demiş altınların. Sevgiler demiş. Müthiş güvenli. Güvenli bir şekilde tweet'in sonu da böyle bir tatlı. Sevgiler cicilerim devam edin. Bu kafayla devam edin demiş. Baca boşluğu demiş Tutku Hanım. Baca boş! Günaydın efendim. <gülüyor> Baca boşluğu, baca boşluğunu yukarıdan mı yoksa yok, şöminenin içinden mi şey yapılıyor ya? Aspiratörün girdiği yerden. Aspiratörün aspiratör! Göre, aspiratör! Aspiratör! Evinde şömine olduğunu düşündüm ama. Evde şömine olsa da oradan alacak. Çerden mi yoksa tepeye çatıya çıkıp mı böyle? Çık Oktay, çatıya çık. Zaten üst katta oturuyorsun. ya çık çatıya sen bir. Çık abi. Evin ortasındaki sehpanın ortasına koyar, üstüne de örtüyü söyledim demiş Ömer Bey. filminde görmüştüm. Ters psikoloji. Hesaa. Günaydın efendim. B. Merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Hoş geldiniz. hoş bulduk. Kimle görüşürsün efendim? Ben ismini vermek istemeyen dinleyici hayır, olarak. Hay hay. Hay Zeynep mi? Efendim. Zeynep mi isminiz? Hayır değil. Tuşah mı? Nüket mi? Tuğçe mi? Hayır, hayır değil değil. Teelimet değil mi? Başarlı. gelmez başar, es eski başar, mi of demeler. Başarılı. Eski mi? Baş harfini söyleyeyim. Eski eski baba. Hayır Nüysa mı? Değil. Nurgül Çok. mü? Nurgül mü? E. Hayriye e. mi? Baş harfini söyleyeyim. <gülüyor> G G mi? G G mi? Gökçe G hanım? Yok hayır Gökçe değil eski isimlerden. Güzin, Güzin, Güzin hanım mı? Ne? Güzide. E. Gizem? Hay Allah <gülüyor> Gökhan, Gökhan mı Gökhan, Gökhan mı Gökhan, Gökhan, mı? Gökhan, Gökhan Hanım Gökhan. Bilemezsiniz Gökhan. dediniz ya oradan benim aklıma geldi Peki, Peki ismini vermek istemeyen dinleyicimiz Siz vermeseniz de biz bulabilir miyik Bulabilir, bulabilir miyik, miyik. <gülüyor> bulamadık. <gülüyor> bulamadık. Bulamadık. Bulamadık. bulamadık Oktay kesinlikle bulamadık <gülüyor> Evet buyurun dinliyoruz <gülüyor> sizi efendim Benim bu para saklamakla ilgili Kötü bir anım vardı onu anlatayım Ayy. Ayy, vallahi Peki, en buyurun. son anı kötü anı diye mi bitireceğiz Neyse hadi öyle olsun ya şey e, ilk çamaşır mağazam var ben size yaparıyorum hani Aa, evet, Aa evet, dur ya. bir dakika ya, dur. <gülüyor> Daha önce verdiniz siz isminizi? Evet verdim. E, neyse vermek istemiyor şu anda. Şu anda var. Boş ver. Bir kere verdi yani Allah <gülüyor> Allah, Allah, Allah. Ya yani şöyle söyleyeyim, evet. ee, böyle günlük ciroyu ben bir sütyen kutusuna koyuyordum. Evet. evet. evet. Neye evet. koyacaksınız Sonra? zaten şeyde? Çünkü ilk çamaşır ya kutusu ya don kutusu bence sütyen evet. kutusu mantıklı. Evet onu koyuyordum akşam çıkarken. Ertesi gün eleman sabah o sütyeni satınca. O kutuyla birlikte o parada gitti. Aaa. Böyle... Aaa. Ee, evet. Sonra kadında Getirmedi ne? Mi? Hem yenimi alıyorum. Balenli miydi balensiz miydi? Balenliydi. Balenli. Niye cinsiyetçilik balenli, yapıyorsun? Kutulum, cinsiyetçilik yapmayayım ya. Niye kadın ya. dedim. Belki adam aldı. Tamam canım adam aldı yok, ben. Yok, bir bayan aldı gelmedi tekrar. Kadın mı aldı? Zaten, Gelmez o bir daha. Evet. <gülüyor> <Gelmedi>. <gülüyor> Gelmez. Belki o zaten Gel parasını yeninde saklayanlardandır. <gülüyor> ha, ben bunu buraya nereye koydum? Ne zaman koydum falan diye hiç şey yapmadı. Ne, ne iyi, kadar para vardı efendim? Yani iyi bir ciro muydu? Vallahi bin liranın üstündeydi. Hay yani Allah. iyi bir ciroydu. Bayağı hmm. üzüldük biz beraberce burada. Südicenin parasını almış mı elemanınız? E onu almış. İyi bari. İşte hali var onu <gülüyor> almış. Teselli <gülüyor> olmuş. Peki evet. tebrik ediyoruz Bayan G diye şey yapalım. Gülsün istemiyorum. Gülsün. gülsün, gülsün. Hah hatırladım. Tamam. Hayır, en sonunda söylettiniz yani. Gülsün <gülüyor> Hanım'ın canı yanmış ya. O zaman Gülsün <gülüyor> evet. Hanım'a mı verelim öğle yemeğimizi? Ben öğle yemeği istemiyorum ama böyle cumartesi günü böyle arabayı verip e, şey, rezervasyonum yok deyip elimi kolumu sallayarak girmek istiyorum <gülüyor> Baga'ya. O maalesef. Onu maalesef. <gülüyor> Onu, Onu biz bile yapam. Yani. Vallahi yemin ediyorum. Onu nasıl... Biz bile erken geliyoruz cumartesi günleri. Ay Böyle bir şey yapıyoruz. Ayşin Gülsun Hanım da öğle yemeği için dükkanı bırakamaz yani. Bir kere bırakmış. Evet. Başında gelenlere bakıyor. bak. Ağlarız. Bir, bir bir gün ağlarız sizi Gülsun Hanım şey diye esnaf kardeşliği diye olur mu? Olur Başka tamam. bir zaman tamam. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Görüşmek teşekkür üzere. Selam söyle hoşça kalın. O e zaman ben... yavaş yavaş talihli ismi belirleyelim Gülşen ama başka bir gün e, onun istediği koşullarda bir eğlenti şey yaparız. Eğlenti. Mi? Eğlenti ne demek Ege? Eğlenti. İşte. Yani eğlenti bir şey söylüyorum. duruyor. Eğlenti İki de kişi değil. gelmişler. Ne çok eğlenceli? <gülüyor> Hayır. Eğlenti değil onun adı. eğlenti entertainment yani. yani. Entertainment. <gülüyor> program falan. bitti demiş Zeynep Hanım. Evet doğru. Gongumuzun sesini duydunuz. <gülüyor> Artık bundan sonra dinleyicilerimizi hatırlatırsa çok güzel olacak çünkü bazen dalıp gidiyoruz. Evet kime veriyoruz kime veriyoruz ben burada isimleri bir kenara atıyorum ben size bölgeleri değil, söylüyorum e, gardrop borusu içi <gülüyor> VHS videosu içi bakliyat kesesi araba lastiği veya rezervuar içi Ve Twitter'dan gelen pek çok onları e, da bugün hiç, Twitter'dan verelim Bugün Twitter'danmış. Verelim mi? Twitter'danmış <gülüyor> evet çünkü ya telefonla ya Twitter'la bugün de Twitter olsun Tamam o zaman onları da ben bir şey atıyorum. Onları at at sepete Oktay. Sepete atıyorum. Getirdim at şunu içine. Tamam abi şurada da kalmış bu da burada kalmış. Hop onu atıyoruz. Efendim Üç kişiyiz efendim. yetişemiyoruz. Program bitti efendim. O zaman çekiyorum. Çek. Çekinizle bunu Çek. çekiyorum. Çek. Çorap cevabı. Çardım. Çardım. Eskimi mi temiz mi? Temiz çorapların içine koyup o çorapları da birbirinin içine geçirirsek diylersizlerin şeytanın bile hakkına gelmez diyerek ee, bizim alışları ve... toplayan dinleyicimiz Öner Bulut. Öner, Öner Bey tebrik ediyoruz sizi Gaga Manşura'dan öyle mi kazandınız? Beresh diyeceksiniz Yarın sabah yeniden beraber olacağız sevgi dinleyiciler Çarşamba sabahında karla mı karşılaşacağız yoksa güneş yüzünü gösterecek mi merak içinde veda ediyoruz sizlere kalın Jack <laughs>